Aç Kurtlar Oyuncular Yılmaz Güney, Sevgi Canlı, Bilal İnci ve Hayati Hamzaoğlu Yapımcı, senaryo yazarı ve yönetmen Yılmaz Güney Haydar Tura'nın aynı isimli romanından uyarlanmıştır 1969 Bırak! Mustafa, sen benim gözümsün! Ben senin silah arkadaşımım! İki çocuğum var Mustafa! Senin yeğenlerin elini öptüler geçen bayramda! Benim kanadım kırıktır! Beni kurda kuşa bırakıp gitme! Bir ekmeği beş kişi paylaştık Mustafa! Canlarma kurşunu yağmur gibi yağarken biz omuz omuza dövüştük! ...benim sende çok hakkım vardı. Onlarla aynı kaput altında yattık yıllarca. Mustafa! Mustafa! Beni bırakıp gitme elini ayağını öpeyim Mustafa! Mustafa! Mustafa! Bu eşeğin oğlu, bu yorgun köpek... ...İlk kar düşen de jandarmaya ihbar vermiş. Jandarmadan bir kutu barut almak için... ...Dört tane tavşan vurmak için... iki tane kurt vurmak için... ...Demiş Aziz Kağa orada. Yalan mı eşeğin oğlu? Bana bak, getir onun karısını buraya. Bu senin kocan mıdır? He. Dol kalacaksın. Özüne bir başka erif bulasın. Bir sabahtı. Baban Reşoğa sabah kalktığında hava günlük güneşlikti. Ellerini açıp Tanrı'ya dua etti kış gününde böyle bir gün nasip ettiği için. Çok geçmedi silahlar patladı. O güzel güneşli gün kana boyandı. Musto adamlarıyla köyü bastı, köylülerimizi öldürdü. Çocukları öksüz kodu. Ağamız eli kolu bağlı öldürüldü. Ablamız çok şükür kurtuldu ama velakin o acıya dayanılması zor mümkün. Dedim herkesi öldürdün, beni de öldür. Ağamız geldiğinde biz ne cevap ederik? Dedi cevabını gelsin, benden alsın. ...7 uşağını tutup boyunlarına ip bağlamışız! Birini ipe çekmişiz! Yastıklarınızın altında sakladığınız çıkınlarınızı sökün! Avratlarınızın sakladığı küflü paraları çıkarın ortaya! 17 bin lira denkleştirin! Parayı getirmezseniz... ...her cuma birinin kafasını kıbleye çevirip keserim! Kesmezsem uyuz bir çakal gibi dağlarda ölem! Vallahi bu köylü ciğersizdir! ...kendi canı hepsinden kıymaklıdır. O kadar bağırıp çağırmışım, Latin bir Allah'ın kulundan ses çıkmamıştır. Bu dürcüler beni şaka ediyor, tiyatro oynatıyor. Yoksa bu hırzı kırıklar beni çakal avcısı, ördek avcısı mı sanıyorlar? Yoksa ben tavk hırzısı mıyım be? Gördünüz mü köylülerinizi? Hiç açıya çıktı mı bak? Ula yeri delikler, ben yeri göğü titretmiş be kovniyim be! Eşkiyaların padişahıyım. Siz benden korkmuyor musunuz ha? Yüreğiniz titremedi mi? Ulaçılar sizler, ula akılsızlar. Ben bunları götürüp keseyim de görür. Ta, ekmek gelirdiği bir adam tarafından öldürüldü. Benim çocuğum öldürüldü. Karım ölümden kurtuldu. Acım büyüktür, tarifsizdir. Bugünden itibaren büyük küçük bütün eşkiyanın düşmanıyım. Ve hepsinin başına para koyuyorum. Bütün köylere haber salsınlar, kahvelere kağıtlar asınlar. Eşkıya başına para koymak iyi akıl değil oğul. ...Hem hükümete karşı, hem de eşkıyalara karşı. Eşkıya yapacağını yaptı artık! Dediğim aynen yapılacaktır! Ben kararımı vermişim! Pınar Köyü'nden Reşat Ağa'nın oğlu Osman Efendi dağlarda gezen hırzımızda, namusumuzda ve canımızda malımızda gözleri olan eşkıyaların başına para koymuştur. Mustafa Erenler için 10 bin lira. Beko Avni için 7 bin lira. Kara Aziz için 7 bin lira. Köse Mahmut için 4 bin lira. Serçe Mehmet için de 3 bin lira koymuştur. Allah vekil bu iş başımıza dert açacaktır. Koca hükümet baş edememiş bu eşkıyalarla. Hoş biz mi edeceğiz? Ula şimdi bu herifler duyacaklar ki... ...Başlarına para konmuş... ...Valla topumuzu kurşuna dizerler. Evimizi başımıza yıkarlar. Ulan ne susuyorsunuz? Dilinizi mi yuttunuz nedir? Senin işin yok mudur? Sabahtan beri nutuk çekiyorsun. Otur oturduğun yerde be yarın Şimdi dinden de imandan da... Doğrudur! Bütün ağlar dağda eşkıya beslerken... ...Bizimkisinin yaptığı pek doğrudur. Doğrudur! Doğrudur, yanlıştır! Adamın yüreği yanar, babası ölmüştür. Otur yerine, otur yaran! Dilin boğazına kaçtı, bir daha da konuşma! Söyleyim bakalım! Doğrudur. Evet, doğrudur. Bu paraları kim verecek? Osman'a. Sağlamdır. Sağlamdır. Bakre, şu ateşini versene. Reşat Han'ın oğlu Osman bütün köylere haber salmış. Kahvelere, dükkanlara kağıtlar astırmış. Demiş ki Her kim Mustafa'nın başını getirir, ona on bin lira. Her kim Avni'nin kellesini getirir, yedi bin lira. Her kim meşkiya Mahmud'u getirir, dört bin lira. Aziz'in kafasına para yok mu? Yedi bin lira biçilmiş. Hoş be karı! Aziz Asi'nin babanı mı öldürdü? İnşallah yağlı kurşunlara gelir. Benim kafaya fiyat yok mu? Vay dür vay. Dört tane tavşan vurdun diye kafaya fiyat istiyorsun ha? Ne tavşanı? Adam vurmuşum adam, hem de alnının çatından! Sus lan Dürcü, şimdi bir tokat gebertirim ha! <gülüyor> Reşat, sen misin? Jameson, Azrail. Benim babamı, çocuğumu... ...İki köylümü öldürdü Mustafa Erenler. Bana asıl onun kellesini getirmelisin. Anladığım kadarıyla cesur ve yiğit bir adama benziyorsun. Bu işte... ...Sonuna kadar benimle beraber olursan... ...Seni memnun ederim fazlasıyla. Adın ne senin? Adım lan sana ne? Yüz... Bin... Ne yaptın lan Dürzü? Bunları görüyor musun? Tavşan değil, adamdır! İyi bok yemişsin Dürzü! aç, yorgun! Yemek koyun, su ısıtın! Bahri de yaralı! Bu kelleyi bir gün koparırlar, Aziz. Yedi bin lira demişler, duydum. Kimse yedi bin lira için canlı değişmez. Yedi bin lira az para mıdır? Vallahi çoktur. Kafanı gövdenin üstünde tutmaz elin milleti. Gönlünü rahat tut! Şeytan girer adamın yüreğine. Uykuda keserler seni. Ali haber getirdi, Osman'a başına on bin lira koymuş, bütün yakın köylere de haber salmış. Bir gün bir adam gelmiş, kara uzun bir adam. Adam listeye bakıp sonra eşkiyen Mahmud'un üstüne bir cızık çekmiş, uzun bir cızık. Ve adam gitmiş. Günler geçmiş, bir heybeye koymuş başını Mahmud'un, getirip ortaya atmış. Osmana senin kafanı istemiş. O da düşünmüş. Korkusundan düşünmüştür. Hiç sanmam. Adamın gözü pekmiş. Hadi çakalın çakalı neni. Ezrail ettin herifi başımıza. Şimdi bu adam benim kafayı çizdi öyle mi? Çizdi. Yeri yurdu belli mi bunun? Belli. Kardan ev yapmış kendine. Karni dağının altında. Kardan ev? Kaneda'nın altında, Kardan ev, bu zayıf mı bu be? Be Kavmi bizim altı köylümüzü alıp götürmüştür. ...Bunun karşılığında yedi bin lira para istemiştir. Parayı denk ettik... ...Lakin götürmeye kimse yanaşmıyor... ...Korkuyorlar. Buraya bunun için geldim. Bir adam gelmiş sizin köye... ...Eşkıya... ...Eşkıyaların celladı. Kendisine para versek... ...Bu parayı götürüp... ...Bizim adamları kurtarır mı acaba? ...Bunlar için beş kuruş vermez. Az daha beklesek acımızdan ölürüz valla. Beko'nun aklı iyidir. Onun aklını kılıç kesmez. Hızı alıp kapattı, Beko'nun aklı uçtu. Ekmeğimiz de bitti. Bir köye inmezsek halimiz harap. Hemen harekete geçmekten başka çaremiz yok. Evet, doğru. Ola kimdir gelen? Ula kimdir o? Para getirmiş! Para? Bu bokluklar için tamı tamamına 17 bin lira be! Sen kimsin ha? Gel hele! Kimsin lan? Beni ne yapacaksın? Sana para getirdim işte! Ula bir bok yemiyesin. Sen gözün göze benzemiyor hiç! Para, 1000 bin, bin, 2000 bin, 3000 bin, 4000 5000 6000 bin. Bir gece evimizi bastılar, kocamı dövdüler, beni kaçırdılar. Üç aydır dağdayım. Kendimi intihar etmeyi düşündüm kaç kere, yapamadım. Can tatlı geldi. Şimdi kimin yüzüne bakarım ben? Kimsenin yüzüne. Dağda üç ay eşkıyalar yanında kalmış bir kadına falan filan neler yap? ...Çünkü bana yapın bu iyiliği, öldürün beni! Haram var mı? Yok! Bedavaya kurşun atmam ben! Hiç düşündün mü ben kimim, neyim? Nereden gelmişim, nereye gidiyorum? Şu koca dünyadaki yerim nedir? Onları biliyor musun sen? Şu yedi senedir durmadan kan kusan bir tüfeğim Soyguncuyum, katilim, hapishane firaresiyim Bir kanun kaçağıyım Jandarma peşimde hakkımda vur emri var Yakalasalar asacaklar Yedi senedir diyar diyar gezip baş kesen celladım Niye celladım? Niye sıcak evinde oturan 300 liralık bir memur değil? Niye büyük şehirde üç kağıtçılık yapan bir avukat değilim? Niye dükkanını saat altıda kapatıp rakısını içmeye giden bir doktor değilim? Niye tüccar değilim, şoför değilim? Niye afyon kaçakçısı değilim? Çünkü sekiz sene önce siirdim bir köyüne gelen içi memleket sevgisiyle, heyecanıyla dolu gözü pek bir öğretmendim. Bir karım vardı, yeni evlenmiştim. Mutluluk dedikleri belki o günlerdeydi. Sonra birden her şey bitti. O hiç akımdan çıkmayacak güzel günler bir daha geri gelmemek üzere gitti. Bir gece eşkıyalar bastı köy Ve benim karımı beraberinde götürdüler. Dokuz ay dağlarda eşkıyalarla kaldı. Sonra bir gün ölüsünü getirdiler köye. İntihar etmiş. Ansızın her şeyin manası değişti. Sevmenin sınırsızlığını Acının sınırsızlığını Öfkenin sınırsızlığını anladım Yaşamak çekilmez büyüktü artık İnsanları sevmiyordum Kendimi dağlarda buldum sonra Kan kusan bir silahtım Eşkıya avına çıkmıştım İlk yakalandığımda On bir kişi öldürmüştüm İidama mahkum edildim Hapishaneden kaçtım Ve kan barut ve öfke içinde Yedi yıl geçti ...Öldürdüğüm adamların sayısını unuttum ama... ...Karım hala aklımda. Her gün, her saat, her dakika. Çünkü her şey onunla güzeldi. Ne demek istediğimi anladın, karın için geldim buraya. Eşkiyalar daha kaldırdı diye kabul etmediğin karın için. Erkeklik onuruna dokundu diyeyim Asıl erkeklik, onu bu acı içinde yalnız bırakmamaktır. Tanadın mı? Ben kimim? Tanımazsın, lakin para koyarsın başıma. Ben azizim, Kara azizim. Başıma koyduğun yedi bin lirayı almaya gelmişim. O dediğin adam yoktur. Senin celladın nerede? Eşkıya celladın. Onun da kafasını koparmaya gelmişim. Aziz? Benim. ...Uzun boylu, kara bir adamdı. Reşat köyünde kurşun yemiş senden. Körpe karısını almak istiyorsa gelsin dedi. Geçtiği yollara işaret koyacakmış. Murat suyunu takip ederse... ...Beni bulur dedi. Oldu. bizimle rahat vuruşacak yer arıyor pilki gibi kurnaz tüfek menziline girmiyor durdu vuruşacak akşam olacak karanlık çökerse bir daha tutamayız Şember alırız bahri sol cepheyi süleyman da sağ cepheyi tutacak Çetin de karşısını geçit vermeyeceksiniz ...Üfek menziline kadar sokuluruz. ...Dört bir yandan atış alırsak orada kalır. Kalır, hem de cansız. kazıyorsun kurban? Biraz derin kaz da rahat edesin. Ulan tetin! İhtiyam çakal! Uyup uyumayasın ha! Allah'a donarsın kurtlara yem olursun sonra! Ulan topa var. Ben ihtiyar çakal değil, tecrübeli bir kurdum. Çakal dediğin kafandadır, de az kalmıştır. <gülüyor> çakal kafandadır doğru. Lakin senin gözlerin tersizdir. Elinden kaçırırsan dostunu Vartö'ye delik gönderirler. Öyle öyle. Kurt kocayınca çakalların maskarası olurmuş. Maskarası falan yok bunun. Sen gene de dikkatli ol. Dediğimi unutma. Uyuyup kalma ihtiyar çakal. Benim nasihat'a ihtiyacım yok. Sen kendine bak. 4 4 Gerçi Mehmet adında bir dürzüyü arıyorum. Nasıl tanımazsın? Uzun boylu, şeytan bakışlı... ...Tilki gibi kurnaz... ...Sırtlan gibi yırtıcı bir adamdır. Eşkıya avcısıdır çarata. Benim amcamın çocuklarını öldürdü. İki yıldır peşindeyim. Bunları da muhakkak öldürmüştür. Gandarmalar! Köyü sarıyorlar, ne yapacaksın şimdi? Serçe mehmet teslim ol! Etrafın sarıldı, kurtuluş imkanın yok! Düşünmen için üç dakika mühlet veriyorum sana! Seni kurtarmak isterdim! Önce kendini kurtar! Hadi! Bu hınzır teslim olmaz komutanım. Daha önce üç defa kıstırdık, üçünde de de kaçtı. Bu sefer kaçamayacak Serşe Mehmet. İhtar ediyorum, teslim ol! Teslim olmazsan evle birlikte seni de yakacağım! Tekrar ediyorum Serşe Mehmet! Etrafım tamamen kuşatılmıştır! Kaç imkan yok teslim ol! Vaktin doldu Mehmet, teslim ol! Yılmaz Güney, Aç Kurtlar filmini Muş'ta askerlik yaptığı sırada çekmiştir. 1968 yılında çekimleri tamamlanan film, aynı yıl Film Kontrol Komisyonu tarafından reddedilmiş, bu nedenle hiçbir zaman vizyona girememiştir.